Bir beyimiz bize sorusunu yöneltmiş, sinirle üç defa boş ol demiş eşine, sinir anında. E, şimdi de sorarlar, ben bunu sinirle söyledim, benim nikahıma bir zeval gelmiş midir? Şimdi eski ulemamız gazap hali dediğimiz veya eskilerin tabiri ihlak hali dediğimiz durumu, erkeğin sinir ve gazap halinde, yeriyle göğü ayırt edemeyecek derecede gazap halinde olması durumuna öfke denir evet. diyordu. Ve bu durumda yaptığı boşama geçersizdir diyordu. Yeni alimlerimiz ise bunu şöyle diyor, bir benzetmeyle misal verir. Mesela bakın şimdi, bir kamyon düşünün, kamyonet düşünün. Evet. Freni patladığında ne yapar? Dalar ve önüne gelen her şeyi ezer biçer gider. Evet. E bir, erkek de, bir erkek de gazap ve şiddet halinde, öfke halinde, firini patlamış bir kamyon gibi ise, yani ne yaptığını bilmiyor gayri. Önüne gelen her şeyi yapıyor ve her türlü sözü söylüyor. İşte bu durum öfke halidir, gazap halidir. Niye? Firini patlamış. Bunun yaptığı boşamasını geçersiz sayarız. Tamam. ama yeri göğü ayıramaması o derece gazap hali ve ne söylediğini hatırlamaması biraz çok zor insan için. Düşündüğümüzde biraz çok zor. Onun için biz şahsen ben kendi kanaatimde daha sonraki müteahhirun dediğimiz alimlerin kanatı yani frene patlamış bir kamyon gibi ne söylediğini bilemiyor, ne yaptığını bilemiyor. Ama öfke hali geçtikten sonra da Eşini boşadığını hatırlıyor. Ben bu sözü söyledim diyor, hatırlıyor. Evet. Fakat hatırlaması onun öfke halinden çıkması olarak anlaşılmamalıdır. Bu gazap halidir, öfke halidir. Dolayısıyla buradaki boşaması nedir? Geçersiz ama freni patlamış bir kamyon değil. Normal bir öfke, gazap hali. Buna rağmen kızdığı için de boşanmış. Bu boşaması geçerlidir. Dolayısıyla boşama durumuna bakılarak hüküm verilir. Ne tür boşama yapmış? Mesela diyelim ki eşine demiş ki boş ol demiş. Veya evet. seni boşadım demiş. Ha bu ric'i bir talaktır. Bir hakları gitmiştir. Dolayısıyla iddet bitmeden tekrar birbirlerinden özür dileyerek helallaşarak evliliklerini devam ettirebilirler. Evlilikler ne yapabilir? Devam ettirebilirler. Ama çok özür dileyerek söylüyorum. Bu kelime kullanılmamalıdır. Çünkü evlilik Evlilik eşler arasında saygı, sevgi, nezaket paylaşma üzerine yürümelidir. Biraz da Müslüman ağzından çıkacakları dikkat et. Ama kullanılmama, fakat kullanıldı diyelim anlık. Babanın evine git, defol babanın evine git dedi. Evet, bu da bayin boşamadır. Bayin boşama olduğundan dolayı da burada yeni bir nikah yaparak evliliklerini devam ettirebilirler.